أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد الذي هدانا لهذا وما كنا أن هدان الله وما توفيق إلا بالله لقد جاءت رسل صل على طبيب قلوبنا محمد. صل على شفيعي ذنوبنا محمد.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 Bazen sıkıldığımızda, bunaldığımızda bir dost eli bekleriz, bir dost eli ararız. Gönlümüzden derdi alacak, sırtımızdaki yükü hafifletecek, çıkış kapısını gösterecek. Bazen rehberlikle, bazen ile rahmet alacak, rahmet açacak dost ararız. Her ne kadar fani olduğunu, geçici olduğunu bilsek de dertlerin, sıkıntıların Allah'ım dediğimiz olur. Yürekten, yüreğimizin, ruhumuzun derinliklerinden ama Allah'ım kelimesi, Allah'ım lafzı kovur ateşler içerisinde çıkar dilden, dudaklar arasından. Asrı saadetteyiz dostlar okunmasıyla ibadet olan alemlere öğüt ve şifa olsun için gönderilen güzel kitap Kur'an'ın ayaklı tefsiri Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem gecesi gündüzüne katarak bir insancık daha cehennemde yanmasın diye seferberlik ilan edip tebliğ görevini ifa etmekteyken ne yazık ki Güneşin ışığının karşısında, Evinin pencerelerinin önüne, Kapkara perde çekenler de çıkıveriyordu karşısına. Alemlerin sultanı, Haydi cennete diyordu, Kur'an'ın ifadesiyle, Hayat verecek, Aşkı sunan daveti çağırıyordu da, Onlar yüz çeviriyorlardı. Yüz çevirmek şöyle dursun, Eza'a, cefa ediyorlardı. Sırf insancıklar, Allah'ın kulcukları, hak ettikleri, ahsen-i takvim üzeri yaratılmışlardı ya, bu yaratılış üzere, en güzel yaratılış üzere, hayat sürsünler de, geldikleri yere, cennete dönsünler diye. Cennet için yaratıldıkları için, cennete dönsünler diye davetini gerçekleştiriyordu. Taife gidiyordu. Taif'teki insanları çağırıyordu. Onlar kendi aleyhlerine dinlemiyorlardı. Dinleseler Resulullah'a ne faydası vardı? Dinlemeseler ne zararı vardı? Peygambere düşen belâğul mübin açık bir tebliğden başka bir şey değildi ki. Ama o İsra suresinde buyurulduğu üzere insanları diriltmek adına üzülüyordu, üzülüyordu, üzülüyordu ve taif dönüşünden bir müddet sonra mahzun bir halde artık insanlar onu küçümser bir vaziyete geldikleri zamanda Allah'ım diyordu, Allah'ım beni kime bırakıyorsun, beni Kimlere bırakıyorsun ya Rabbi? Beni kimlere bırakıyorsun ya Rabbi? Yakarışıyla kainatı tir tir titretiyordu. Ve o gece Kabe'nin oradayken Allah Cebrail'i gönderiyordu. Cebrail'i gönderecekti. Ve Cebrail aleyhisselam inecek yanında... Mikail ve İsrafil olduğu halde Alemler Sultanının yanına gelecekler Onu müjdelerle müjdeleyecekler Ya Resulallah davetiniz var Ya Resulallah Allah sizi davet ediyor Hiçbir nebiye ve hiçbir rasule Hiçbir insana nasip olmayan davet ile Sizi huzura çağırıyor Ya Resulallah Ama davet için bir hazırlık gerekti. Alemler sultanını, göğsünü yarıyorlardı, kalbinden siyah bir parçacık çıkarıyorlardı. Kendisine söz uygunsa yapılan bu ameliyatın sebebini, ''Ya Resulallah, orada Allah size cehennemi de gösterecek cenneti de. Kalbinizdeki bu ufak noktacık siyah lekecik, onları gördüğünüz zaman korkmayasınız, ürpermeyesiniz diyedir.'' Alınır, o yüzden kenara konulur. Onun yerine cennetten hikmet ve nurla göğsünüzün içi temizlenir ve kapatılır buyurdu. Ve Resulullah'ın göğsünü ameliyattan sonra söz yerindeyse sıvazlayıverdi de hiçbir yara izi kalmadan aynen o şekilde hazır oldu. Ve davet için melekler geliyordu. Davet için buraklar iniyordu. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam davet-i icabetinin şartını ümmeti adına kullanıyordu. Ve sonra Burak ile yolculuk başlıyordu. Alemler Sultanı Burak'a binip gidiyordu. Mekke'den Mescid-i Haram'dan bir anda gidiyordu Mescid-i Aksa'ya, Kudüs'e. Sonra Cebrail aleyhisselam bir mekan gösterdi ona. ''Burada ininiz ya Resulallah, namaz kılınız. Çünkü burası Meryem oğlu İsa'nın doğduğu yerdir.'' dedi. ''Orada bir cemaat gördüm.'' diyordu Resulullah. Ekin ekiyorlardı. O saatte ekinlerin her bir tanesinden 700 tane meydana geliyordu. ''Bunlar kimlerdir?'' diye sordum Cebrail, bunlar ümmetindir ya Resulallah. Allah yolunda mallarını nafak olarak verenlerdir diyordu. Sonra bir topluluk daha gördüm. Onların başlarını melekler taşlarla eziyorlardı. O cemaati azapla kıvrandırıyorlardı. Bunlar kimlerdir diye sordum. Bunlar senin ümmetinden namazı terk edenlerdir ya Resulallah. Ondan sonra bir cemaat daha gördüm ki, aç ve çıplaktırlar. Çevrelerinde ateşten otlar bitmişti. Melekler onların hayvanlarını sürüyor, o ateşten otları yeme ediyorlardı Bunlar kimlerdir dedim. Cebrail aleyhisselam, bunlar sizin ümmetinizden, Mallarının zekatını vermeyenlerdir ya Resulallah diyordu. Fukaraya, yetimlere, dullara acımayan, merhamet etmeyenlerdir diyordu. Sonra yine bir cemaat gördüm ki, önlerinde gayet güzel yiyecekler duruyordu. Ve yanlarında da kokmuş murdar et vardı. Onlar o güzel yiyecekleri yemiyorlar, ona iltifat etmiyorlardı da murdar kokmuş etten yiyorlardı. ''Bunlar kimlerdir?'' dedim ya Cebrail. ''Ya Resulallah bunlar sizin ümmetinizin erkekleri ve kadınlarıdır. Yanlarında nikahlı hanımı varken haram olana koştular.'' Aram olan zina ve onun gibi kötü işleri yapanlardır ya Rasulallah. Ondan sonra bir kısım daha adamlar gördüm ki, odun yığmışlardı, kaldırmak istiyorlardı. Ama kaldırmaya güçleri yetmiyordu. Yine odun üzerine odun koyarak kaldırmaya gayret ediyorlardı. Yine kaldıramıyorlardı. Yeniden odun koyarlardı, Böylece odunları artırmaya çalışırlardı. Bunlar kimlerdir diye sordum. Cebrail, bunlar sizin ümmetinizden aç gözlü, cimri olan insanlardır. Mallarını yiyip tüketmeye gücüleri yetmez iken yine de kanaat etmezler. Daha fazla daha ziyade yığmaya çalışırlar. Dünyaya ve dünya malına sevgi beslerler. Onları artırmaya uğraşırlar. Ondan sonra Büyük bir taş gördüm O taşın küçük bir deliği vardı O delikten yılan çıktı Büyüdü dönüp yine deliğin içine girmek istedi O deliğe giremedi Şaşırarak deliğin çevresinde dolaşıyordu Bu nedir diye sordum Cebrail O taş ümmetinizin gövdesi gibidir O küçük delik ağızlarının benzeridir o çıkan yılan ise yalan, fuhuş, haras ve gıybet yani arkadan söylenilen sözlerdir ki ağızlarından çıktıktan sonra o sözleri geri yutmak mümkün değildir. Belki o sözlerden dolayı dünya ve ahirette cezalanıp suçlu olurlar ve ukubete uğrarlar. Böylece ümmetine de ki ağızlarını fuhuş sözlerinden, yani küfürlü kötü sözlerden ve haramdan, dil afeti olan kırıcı sözlerden ve kötü şeylerden saklasınlar, ta ki böylece selamete ersinler. Dünya ve ahiretin selameti, dilin selametiyledir iledir ya Resulallah. Daha sonra bir kimse gördüm, kuyudan su çekip zahmetle kovayı ağzına kadar getiriyor, hiçbir suretle su bulamıyordu. Belki eline zahmetten başka bir şey geçmiyordu. Bu kimdir dedim ey Cebrail. Suyu dolduruyor ama içmek nasip olmuyor. Gene dolduruyor gene içmek nasip olmuyor. Bunlar senin ümmetinden amelini halis olarak yapmayıp riya yapanlar, gösteriş edenlerdir. Bunlar dünyada zahmet çekip riya ile amel ederler. Ahirette ise hiçbir suretle amellerine sevap verilmez. Belki cezaya bile uğrarlar dedi. Ondan sonra bir kavim daha gördüm ki arkalarında çok yükleri vardı. Dayanmaya takatleri yokken yine de durmadan halka üzerime yük koyun diye teklifte bulunuyorlardı. Ben bunlar kimlerdir Cebrail dedim. Bunlar... Halkın emanetine hıyanet edenlerdir. Boyunlarında bu kadar kul hakkı varken durmadan da o nice zulümler işlemişlerdir. Sonra bir kavim gördüm ki onların dudakları ve dilleri uzayıp sarkmıştı. Melekler onların ateşten makaslarla dudaklarını ve dillerini kesiyorlar. Kestikçe yine dilleri ve dudakları uzuyor. Onları da kesiyorlardı. Ben bunlar kimlerdir dedim. ''Bunlar padişahlara, beylere, halkı gammazlayan ve alanlarını tasdik ettirip onları zorla ve zulümden men etmeyip, belki onlara arka çıkanlar yine gülüp onları mahvedenlerdir.'' dedi. Zulüm yapan insanlara zulümlerini söylemeyip onları bir de övenlerdi. Sonra bir kavim gördüm, melekler onların etlerini kesip kendilerine yiyin diye emrediyorlardı. Onlar bundan iğreniyorlardı. Melekler onları dövüp etlerini zorla yediriyorlardı. Bunlar kimlerdir dedim. Bunlar halkın arasında kötü söz söyleyenlerdir. Gıybet edenlerdir. İnsanları kesin bir bilgileri olmadığı halde arkalarından çekiştirip, fitne çıkaranlar, insanların arkalarından çekiştirip, huzursuzluk olmasına sebep olanlardır. Sonra yine bir kavim gördüm. Yüzleri kara ve gözleri gök rengiydi. Dudakları ayaklarına kadar inmişti. Üst dudakları alınlarına yapışmıştı. Ağızlarından kan ve irin akıyordu. Onların bir ellerinde ateşten şişe vardı. Öteki ellerinde de ateşten bardak, kadeh tutuyordu. O ağızlarından akan kan ve irin şişenin içine akıp kaynıyor. Melekler onlara için diye emrediyorlardı. Onlar bardağı doldurup içmek isteyince kaynamasının şiddetinden ve kokusundan murdarlığına, kerihliğine dayanamayıp bağıra bağıra içiyorlardı. O melekler de onları döverek bardaklardaki kanı zorla içiriyorlardı. Hayretle, dehşetle sordum. Bunlar kimlerdir? Bunlar şarap içenlerdir dedi. ''Sonra bir kavim daha gördüm. Onların da dilleri kafalarından çekilmişti. Yüzleri bir hayvanın suretine çevrilmişti. Altlarından üstlerinden azap görmekteydiler. Bunlar da kimler?'' diye sordum. ''Cebrail, bunlar sizin ümmetinizden yalan yere şahitlik yaparak hakkı iptal ve Allah'ın kullarına zulmedenlerdir.'' Para karşılığında hakkı, adaleti satanlardır. Sonra yine bir kalabalık gördüm. Onların karınları şişmiş ve aşağıya sarkmıştı. Ellerine ve ayaklarına zincir vurmuşlardı. Ne zaman yerlerinden kalkmak isteseler, Karınlarının büyüklüğünden kalkamıyor, yere yıkılıyorlardı. Bunlar kimlerdir dedim. Bunlar riba, faiz yiyenlerdir. Halkın mallarını, Zulmederek yiyen ümmetinizdir dedi. Gözyaşları içerisinde yürümeye devam ediyordu. Sonra bir kalabalığa rastladı. Onların yüzleri kara olmuştu ve vücutlarına ateşten kaftanlar giydirilmişti. Melekler onları ateşten topuzlarla dövüyorlardı. Onlar da bağıra bağıra feryat ediyorlardı. Bunlar kimlerdir diye sordum. Cebrail... ''Bunlar ümmetinizden zina edenler ve eşlerine eza ve cefade bulunanlardır. Haksız yere eşlerine zulmedenlerdir. Olmadık şeylerden sebep çıkarıp yuvalarına zulmedenlerdir. Sonra bir kalabalık daha gördüm. Onları ateşten bıçaklarla boğazlıyorlar. Onlar da yeniden diriliyorlardı. Tekrar boğazlanıyorlar, durmadan böyle azap görüyorlardı. ''Bunlar kimlerdir?'' dedim. ''Ya Resulallah, ümmetinizden haksız yere adam öldürenlerdir.'' dedi. Sonra bir kalabalık daha gördüm. Havada asılı duruyorlardı. Kulaklarından, burunlarından ve ağızlarından ateş çıkıyordu. Her birine ikişer çirkin melek musallat olmuştu. Ellerindeki yetmiş budaklı ateşten sopalarla, durmadan, dinlenmeden onları dövüyorlardı. Melekler şu tesbihte bulunuyorlardı. ''Subohanel kadiril muktedir, subohanel munteqimi min adahi, Sübhanal-Melik melikil azim'' ''Bunlar kimlerdir?'' dedim. ''Bunlar dilleriyle iman edip kalpleri inkarcı olarak dolan münafıklardır.'' dedi. Sonra bir bölük topluluğa rastladım. Bunlar ateşten bir dere içinde hapis olmuşlardı. Ateş onları yakıyor kavuruyor sonra eski hallerine geliyorlar ve yeniden yanıyorlardı Böyle azap içinde kıvranıyorlardı Bunlar kimlerdir ey Cebrail dedim de Cebrail ya Resulallah Bunlar ümmetinizden anne ve babalarına itaat ve saygı göstermeyen Haksızlıkla anne babasına zulmeden asi olan evlatlardır dedi Sonra bir bölük insan gördüm Göğüslerinin üzerine ateşten tabaklar konulmuştu. Melekler onları sopalarla dövüp onları azap ediyorlardı. Dayanamadım sordum kimdir bunlar Cebrail? Bunlar ümmetinizden insanları Allah'a isyana sürükleyecek. İnsanları isyana sürükleyecek. İnsanları şehvete sürükleyecek. İnsanları yanlışa sürükleyecek. İnsanların kalplerine ''Bu hislerin doğmasına sebep olacak aletlerle, seslerle, müziklerle insanları sapıtanlardır.'' diyordu. Ondan sonra ''Çok heybetli ve korkunç bir gürültü işittim. Bu nedir?'' dedim. Cehennem kenarından bir ateş cehennemin içine düşmüştü. Üç bin yıldır aşağıya doğru akıp gidiyordu. Şimdi henüz cehennemin dibine vardı. Onun gürültüsüdür.'' dedi. Bu taş hakkında şöyle denilmiştir dostlar. İnsan başı kadar bir taş, dünya göğünden aşağı sıvır verse 24 saatte yere iner. Bu taşın yolu 500 yıllık yol olarak düşünülmeli. İnsan başı kadar taş 24 saatte ve 500 yıllık yolu aşarsa o büyük taş 3000 yıllık yolda ne kadar yol alır? Bunu düşünüp cehennemin derinliğini ne kadar yol alır diye düşünüp anlamak, ...hüküm vermek mümkün olup... ...buna göre... ...Hak Celle Ala'ya iltica edip... ...o Cehennem'den Allah'a sığmalıdır. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam... ...devamla buyurmuşlardı ki... ...oradan bir dereye vardım... ...oradan kötü kötü kokular... ...iğrenç sesler geliyordu... ...bu nedir diye sordum... ...bu Cehennem kokusudur dedi... ...dinle ne söylüyorlar dedi... ...Cehennem diyordu ki... ...Ey Rabbim... ...bana vaat ettiğin kullarını getir... Gerçekten zincirlerim, dikenlerim, bukağalarım, zakkumlarım, sıcak kaynaklarım ve türlü türlü azaplarım çoğalıp durdu. Derinliğim cukurlaştı. Bana vaat ettiğin kullarını gönder. Onlara türlü türlü azaplar edip intikamını alayım diyordu. O zaman Hak Celle ve Alâ, ey cehennem, sana, bana her ortak koşanı, beni ve peygamberlerimi inkar eden kafirleri, habis olanları koyarım. Zulmedenleri, kıyamet gününe iman getirmeyenleri, sana atarım diye vaat buyurdu. Cehennemde razı olurum ya Rabbi dedi. Sonra bir vadiye geldim, orada burnuma güzel kokular geldi. Cemre ile bu güzel kokular nedir diye sordum. Burada Firavun'un kızını hamamda yıkayan kadının, ''Ve çocuklarının kabri vardır. Burada cennet yemişleri bitmiştir. Bu güzel koku o cennet yemişlerinin kokusudur.'' dedi. Buradaki bu mevzu aslında. Firavun'un kızını hamamda yıkayan kadın ve çocuklarının olayını da aslında anlamak gerekir de biz Resulullah Aleyhisselatü Vesselam ile yolculuğumuza devam edelim. ''Sonra bir vadiye vardım. Oradan latif rüzgarlar ve taze kokular geliyordu.'' Çok güzel sesler işitilmekteydi. Bu sesler nedir dedim, bu rüzgar, güzel rüzgar, taze kokular nedir diye sordum. Bunlar cennetindir, dinleyin, ne söylüyor dedi. Dinledim, cennet şöyle diyordu. Ey benim Rabbim, bana vaat ettiğin kullarını getir. Gerçekten benim köşkülerim, kıymetli ipek kumaşlarım, misk ve ıtırlarım, sinilerim, bardaklarım, kaselerim, türlü türlü yemişlerim, süt ve şaraplarım, su ibriklerim, huri kızlarım, gılmanlarım, vildanlarım, sayısız nimetlerim çoğaldıkça çoğaldı. O vaad edilen kullarını bana gönder ki, Ya Rabbi, senin türlü nimetlerin ile onlara nimet vereyim. Türlü lütuflarınla da onlara aziz ve saygılı edeyim. Cennette, o anda hoş bir cevap geldi. Ey cennet bana iman eden, Rasullerime inanıp tasdik eden, Hem de doğru yolda amerler işleyip, Bana ortak koşmayan her erkek ve kadını, Sana koyacağım ey cennet. Onları benim azabımdan emin kılarım. Her kim ki muratlarında, dileklerinde ve isteklerinde bana niyaz eder, yakarır ve ben onun hacetlerini kabul edip murat ve dileklerini veririm. İstediklerine ulaştırırım. Her kim ki bana ödünç verse, ben ona kat kat mükafat ve sevap veririm. Ödünç sözünden maksat dostlar, Allah rızası için fukaraya, zayıflara, muhtaçlara verilen sadakalarla Allah yolundayı hayırlı işlere sarf edilen mallardır. Allah Kendisi yolunda yapılan malları kendisine borç vermek olarak saymıştır. ''Her kim ki işlerini bana havale ve teslim ederse bütün işlerinde bana güvensin, tevekkül etsin. Ben o kimsenin bütün işlerine yeterim, vadimden dönmem.'' Sonra o hoş ses sözlerini şöyle bitirdi. Allahu ehsenul hâliqîn.'' Yaratanların en güzeli olan Allah'ın kudreti, Şanı hakkıyla yücedir. Mü'minun Suresi 14. Ayet Cennet bu sesi duyunca, Razı oldum Ya Rabb dedi. Gerçekten bu sıfattaki mü'minler, Her türlü azaptan kurtulmuşlardır. Bundan sonra Mescid-i Aksa'ya varan Resulullah, Yolda türlü türlü acayiplikler gördü. Lakin meşhur olanlarından, Belirgin olanlarından, bu kadarıyla yetiniyelim dostlar. Resulullah aleyhissalatü vesselam şöyle buyurdu. "Bundan sonra gittik. Ta Beytül Maktis'e geldik. Orada gök tarafından meleklerin indiğini gördüm. Beni karşılıyorlardı. Esselamu aleyke ya evvel. Esselamu aleyke ya ahir. Esselamu aleyke ya haşir. Diye selam veriyorlardı. Kahiyye eğiliyorlardı. Ey Cebrail dedim. Meleklerin bana ettikleri bu selam... ''Ne türlü selam ve duadır?'' ''Evvel, ahir, haşir de Rabbil alemindir.'' dedim. Cebrail, ''Ya Resulallah, kıyamet gününde ilk önce sizin mübarek kabriniz ve ümmetinizin kabri yarılacağından ve haşir olacağından size ya haşir.'' denildi. O kıyamet gününde ilk önce şefaat edici ve en önce şefaati kabul ve makbul olan kimsesiz olacağınız için size önce denildi, ''Evvel.'' dediler. Dünya aleminde siz bütün peygamberlerin sonuncusu ahiri olduğunuzdan ve ümmetiniz de cümle ümmetlerin sonuncusu ahiri olunduğundan size ya ahir dediler. Bundan sonra o melekleri geçtik. Meşid-i Aksa'nın kapısına geldiğimiz zaman Burak'tan indim. Cebrail o burağı bir halkaya bağladı ki, Enbiya ve Mürselin aleyhisselam hazretleri bineklerini o halkaya bağlarlardı. Ondan sonra... Enbiya ve Mürsel'in hazretleri topluca benim karşıma çıktılar, saygı ve tekrimde bulundular. Bütün peygamberler oradaydı. Bu yolda iki rivayet var dostlar. Biri Hak Celle ve A'la bütün peygamberleri Allah'ın selamı onlar olsun Habibi Resulullah hazretlerine tazim için diriltmiş ve mübarek cesetleriyle onun karşısında hazır etmişti. Ama meşhur olan ve belli olan rivayet şudur ki, o peygamberler mübarek cesetleriyle değil orada mübarek ruhlarıyla hazır oldular. Sonra sevgilimiz Resulullah şöyle devam etti. Ben bunları gayet ulu ve mübeccel saygılı gördüğüm zaman Cebrail'e bunlar kimlerdir diye sordum. Babalarınız Enbiya ve Mürselin aleyhisselam hazretleridir. Onlara selam veriniz dedi. Ben de selam verdim sonra Mehcid-i Aksa'ya gittik. Kamet getirildi. Acaba kim imamlık yapacak diye bakılırken, Cebrail elimden tuttu, ''Siz ilerleyin ya Resulallah, İmamet edin. Çünkü en faziletli, en keremlisi sizsiniz.'' dedi. Ben de geçtim, bütün nebiler ve Mürselin aleyhisselama imam oldum. İki rekat namaz kıldırdım. O ne bir şekilde bir namazdı. Eğer nafile namaz ise, cemaatle olması meşru mudur? Eğer yas namazı ise, o namaz henüz farz olmamıştı. Hem de yatsı namazı iki rekat değildir, dört rekattır. Din alemleri bu konuda ayrılığa düşmüşler. Şu ki, Resulullah'ın Meşr-i Aksa'ya, Enbiya ve Mürşeydin Hazretleri ile kıldıkları namaz ve sahrada imam olup Beyt-i Mamur'da kıldığı namaz ve Sidre-i Münteha'da bütün ulu melekleri imam olup kıldırdıkları namaz gibileri kendisine ait hususiyet ve özelliklerdendir. Bunları alemlerin Rabbi olan, Allah emir ve ferman etmiştir. Sonra devam ediyordu sevgilimiz. Ondan sonra arkamı mihraba, yüzümü peygamberlere döndüm. Onlarla konuştum. Her biri kendilerine kerem ve ihsan olunan Rabbani nimetlerle Allah Teala'ya sena ve dua ediyorlardı. Ben de Hak Tebareke ve Teala'nın ihsan ve keremleri olan yüce nimetleri ve güzel tutuları ile Rabbime senada bulundum. Hamdü sena şu yüce zataki. Beni kendisine halife seçti ve kabul etti. Bana koca bir mülkü vatan verdi dedi. Sonra Musa aleyhisselam senada bulundu. Hamdü sena şu yüce zata ki benimle vasıtasız konuştu. Benim elimle firavunu ve hanedanlığının ailesini helak ederek suda boğdu. İsrail oğullarına kurtuluş ihsan buyurdu. Benim ümmetimden bir topluluk meydana getirdi ki onlar hakka doğru yolda giderler. Hak adalet ve rıza en hak üzere amel ederler dedi. Sonra Davud aleyhisselam senada şöyle dedi. Hamdü sena o eşsiz, ortaksız, kendisine sebep sorulmaz yüce zatıdır ki, beni geniş topraklara sahip kıldı. Bana zebur kitabını ihsan etti. Elimden demiri mum gibi yumuşak etti. Dağları ve kuşları bana itaat ettirdi. Onlar benimle tesbih ederler. Bana din ilmini, halka karşı konuşma bilgisini ihsan eyledi. Sonra Davud Aleyhisselam'ın oğlu Süleyman Aleyhisselam Sena'da bulunarak Hamdü Sena o kudretli, ebedi ve ezeli olan Hüdaya ki bana rüzgarları boyun eğdirdi. Onları fethettirdi. Cinleri, şeytanları musakhar kıldı. Onlara her dilediğimi yaptırırdım. Bana kuşların, başka hayvanların dillerini bildirip öğretti. Kullarının çoğu üzerine beni faziletli kıldı. Bana yüce bir mülk verdi ki... O mülke benden başka kimse ne sahip ne nail oldu olamaz da. Sonra İsa aleyhisselam hamdü sena şu yüce bari teala hazretlerine ki Adem aleyhisselamı topraktan yarattığı gibi beni de babasız kün ol emri ile yarattı. Bana kitap ilmini yani Tevrat'ı, İncil'i ve din bilgisini öğretti. Benim duam ile amalara hastalara şifa ihsan eyledi. Ölüleri diri eyledi Beni ve anamı Melun şeytanın hilesinden emin kıldı Beni gökyüzüne canlı olarak kaldırdı. O zaman ben de peygamberlere Siz hepiniz Alemlerin Rabbine sena ettiniz Ben de sena edeyim Dedim ve şunu söyledim Hamdü sena Şu gafur Rahim Gani Kerim Zülcelali vel ikramadır Beni dünyalara rahmet rahmetenlil alamin olduğum halde, bütün insanlara müjdeci ve korkutucu olarak Resul gönderdi. Benim üzerime kitap indirdi. Onun içinde her şeyin açıklaması vardır. Benim ümmetimi bütün ümmetlerden hayırlı kıldı ve benim ümmetimi merkez kıldı. Benim göğsümü yardı, benden ağırlık ve günahımı kaldırdı. Beni bütün yaratıkların fatihi, ve bütün enbiyanın sonuncusu kıldı. Ben bu senada bulunduğumda İbrahim aleyhisselam... Bu fatih ve ahirlik ile bütün enbiyanın üzerine faziletli kılındınız dedi. Makamatın rivayetini de şöyle der dostlar. Resulullah hazretleri sallallahu aleyhi ve sellem... Vaktaki beyti mukaddes'e geldi. Bütün peygamberler onu karşıladılar. Merhabalayıp türlü senalar ve metekte bulundular. Üzerine tabak tabak nurlar sarıştılar... Ve Burak'ın önünde de Mescid-i Aksa'ya varıncaya kadar yürüdüler. Sonra Resulullah Efendimiz Burak'tan indi. Cebrail bura bırakınca durdular. Ondan sonra Resulullah ve vesselam Efendimize "Ya Habiballah, içeri Mescid'e siz önceden girin." dediler. Resulullah Efendimiz "Siz benden önce peygamber gönderildiniz. Siz önceden girmeliydiniz. Siz önce girin." diye mukabelede bulundu. O zaman Rab olan Allah şöyle buyurdu: "Ey Habibim, ''Eğer sen insanlara davet için varlık alemine herkesten sonra teşrif ve risalet ile yüceltildin ise de, ''Gizliliğinden ve herkesten önce kıdemli ve eski olan sensin. İçeri önce girmek senin hakkın. Sen gir.'' dedi. Resulullah aleyhisselam Cebrail ile birlikte içeri girdi. Arkadan da tüm peygamberler. Sonra Cebrail Ezan okudu, kamet getirdi. Onları namaza çağırdı. Resulullah imamlık yaptı. Diğer peygamberler, melekler ve meleklerin Allah'a en yakın olanları ona uydular. İki rekat namaz kıldılar. Namaz bitince Resulullah aleyhissalatü vesselam bu anı şöyle anlattı. Namaz tamam olunca iç sırrıma ve yüreğime ilham ile şimdi dua vaktidir. Ümmetine dua eyle nidası geldi. Yüce Allah dergahına el açtım yakardım ''Niyaza başladım. Zayıf ümmetimin kurtuluş ve selameti, bağışlanması ve mağfireti için dua ettim. Bütün Enbiya ve Mürsel'in hazır olan ve Allah'a en yakın olan melekler benim duama. Amin.'' dediler. O zaman kalbime bir nida geldi. ''Ey Habibim! Oturduğun yer Mescid-i Aksa'dır ve gelen Miraç gecesidir dua eden senin gibi nebi Zişan ve Allah'ın habibidir. Duaya amin diyenler de bütün enbiya, mürselin ve melekîm karabindir. Dua ettiğin Erhamur Rahimin ve Ekremul Ekremin ve cümleye hidayet nuru ile hidayet edici, hak yoluna eriştirici Allah azze ve celledir. Dualar kabul edilip senin ümmetinin günahları silinerek Azaptan kurtulacaklarına hiç şüphe asla yoktur. İzzet ve celalime yemin ederim ki, Ümmetine rahmetimi verdim. Yüzümü görmeleriyle şeref bulmalarını onlara hilat eyledim. Sonra Cebrail dışarı çıktı. Elinde üç kadeh vardı. Birinde süt, birinde şarap, birinde su bulunuyordu. Bana göstererek bu üç şeyden birini iç dedi. Ben sütü içtim... Dibinde azıcık kaldı. Cebrail kadehini verdim. O, İslam'ın yaratılışını seçtin dedi. Hafiften yükselen bir ses, Ey Muhammed! Eğer bardakta olan sütün tamamını içseydin, Ümmetinden hiç kimse cehenneme girmezdi dedi. Cebrail, o bardağı ver. Kalan sütü içip bitireyim dedim. Ezelden takdir olunup, Ümmü kitaba yazılan şey yerini bulur ve... ''Buldu ya Resulallah'' dedi. ''Allah ne takdir ederse size ancak O'nun seçimini yaptırdı.'' Alimler şöyle demişlerdir dostlar. resul Ekrem ve Nebi Muhterem sallallahu aleyhi ve sellem hazretleri Miraç gecesi Kabe-i Mükerreme'den doğruca semaya gitmeyip Öncümeyt'e mukaddes'e vardılar. Ondan sonra gökyüzüne uruç etmesiyle ilgili 17 kadar sır ve hikmet beyan ettiler.'' Hepsini açıklaması, sözü uzatmış olacağından, yalnız ikisini açıklamakla yetinelim. Birincisi, sevgili Peygamberimiz, Mekke'den semaya doğru yükselmiş olsaydı, ümmetine haber verdiği zaman inatçılar ve inkârcıları susturmak olurdu. Ama Sultan-ı Enbiya Efendimiz, ilk önce Beytül Mukaddes'e varıp oradan semaya oruç ettim diye buyurunca, kureşler itiraz ettiler, ''Eğer gerçekten oraya gittin Beyt i Mukaddesi ve Mescid-i Aksa'yı bize anlat. Biz daha önce oraya gittik. Sen daha önce gitmedin. Mescid-i Aksa'yı doğru tarif edebilirsen biz de Miraç'ına iman edeceğiz.'' dediler. ''Bu gece uyanıklık halinde Kudüs'e vardığını bundan anlarız.'' dediler. Resulullah'ın onların sorularına cevap vermesi gerekiyordu. Resulullah şaşırmıştı. Çünkü Mescid-i Aksa'da, Enbiya ve Hazretleri hazretleriyle görüşürken derin bir lezzet duymuş ve bu arada Mescid'e bakmamıştı. Cebrail gelip ''Ya Resulallah, Hak Teala selam etti, bana da emreyledi. Mescid-i Şerif'i önüne koydum, ona bakıp sorularına cevap verin.'' dedi. Mescidi i Asa'yı gözlerinin önüne koydu. Resulullah'ın Allah'ın kudretiyle Mescid'i karşısında görünce sevindi ve inkârcılara, inatçılara ''Sorun.'' dedi. Onlar ne sorarlarsa sorsunlar, söz ne konuda açarlarsa atsınlar, ismiyle, keyfiyetiyle, özelliğiyle Resulullah birer birer cevap verdi. Mesela direkleri kaçtır dediler. Eksiksiz adedini söyledi. Her birinin vasfı ile soma taşı, mermer taşı olduğunu söyleyerek, her direğin aralığında ne kadar olduğunu dahi bildirdi. Kureyşliler de, evet doğru, Buna hiç şüphe yoktur. Çünkü bizi defalarca oraya varmışken bu kadar inceden anlatmaya gücümüz yetmez diyerek tasdik ettiler. Resulullah da böylece onları susturdu. Miracı ispat eledi. İkinci beyanda şudur ki, Beyt-i Mukaddes maaşlar yeri olup bütün yaratıklar kıyamet ve ceza gününde onun üzerinde toplanacaklardır. Böylece hak teâlâ, Yutuf ve Kerem'iyle Habibi, Resulü ve herkesten ulu ve büyük eylediği Resulullah'ı tertemiz vücudlarıyla oraya götürüp, daha dünyadayken mübarek ile o yerin üstüne bastırdı. Takı kıyamet günü gelince bütün yaratılanlar o yer üzerinde toplanıp, haşır olduklarında Resulullah hazretlerinin hayattayken o yere ayak basmasının hürmetine, ümmetlerinin o yer hakkında bilgi edinmelerini kolaylaştırdı. Kıyamet gününde şiddetinden... O yerin üzerinde duran direk duraklarda 50 durak olacak. Her durakta biner yıl da o gün 2000 yıllık vakit olacak. O duraklarda ümmetinin vakfelerini yani duraklamalarını kolaylaştıracak, bütün korku ve şiddetlerden, mahşer azabından selamet bulundurup onları emin ve salim kılacaktır. Resulullah Efendimiz Miraç anlatarak buyurdu. Sonra Cebrail elimden tutup Mescid'den dışarı çıkardı. Ansızın bir merdiven gördüm. Bir ucu büyük bir taştan idi, bir ucu küçük kubbe'ye erişmişti. Bir tarafının direği kırmızı yakuttan, bir tarafının direği yeşil zümrüttendi. Ortasındaki basamakların biri altındandı, biri gümüşten, biri incidendi. Her türlü cevahirden elmas, yakut, zümrütlerle bezenmişti. 500 basamak vardı. Gayet güzeldi. Ondan daha güzel bir şey görmedim. O merdiven meleklerin yoluydu. Gök kubbeden yere ve yerden gök kubbeye inip çıkan melekler o merdivenden iniyor ve çıkıyorlardı. Sonra ölüm meleği ruhları kabz için o merdiveni şereflenmekte idi. oğullarının ruhları oradan çıkar, müminin ölümü yaklaşınca Hak Teala ona o merdiveni gösterir. O da o merdivenden Azrail'e görür. O merdivenin güzelliği, süslerini ile vakit geçirir, ölüm titremeleri ve dalgınlığını duymaz. Nitekim Müzüleyha, Yusuf'u sevdiği için kendisini kınayan kadınları yanına çağırmış. Sonra Yusuf, ''Aleyhisselam, seni çağırdığım zaman içeri gel, biraz dur.'' demişti. Sonra da Mısırlı kadınlara, ''Sizinle turunç yiyelim ama herkes turuncu kendi kessin yesin.'' demiş. Her birinin eline birer turunç ve birer keskin bıçak vermiş. Onlar turuncu kesmeye başlayınca Züleyha Yusuf'u içeri çağırmış. Yusuf içeri girince o kadınlar onun güzelliğini görünce şaşırıp kalmışlar. Her biri turunç kestiğini sanarak ellerini birkaç yerinden kesmişler ama hiçbirisi acısını duymamışlardı. Züleyha tekrar dışarı Yusuf'u gönderince kadınlara döndü. Nedir bu elinizdeki kanlar diye sordu. Onlar da ellerine bakıp kanları görünce şaşkına döndüler. Elimizi kesmişiz. Hiç duymamışız dediler. Onlar Yusuf'un yüzünü görünce nasıl ellerini kestiklerini duymadılarsa o Kerim Rahim olan Allahu Teala mümin kullarına o merdiveni gösterir. Onları o merdivenin güzelliğiyle meşgul kılar. Ölüm acısını duyurmaz. Bu sebepten ölünün gözü açık kalır. Çünkü o merdivene bakar, ruh çıkar. Ruhta çıktıktan sonra göz kapanmak mümkün olamadığından açık kalır. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam miracın ashabını anlatmaya şöyle devam ediyordu. Cebrail beni kanadı üzerine aldı. Sağımdan ve solumdan melekleri beni çevirdi. O merdivenle gökyüzüne doğru yükseldik. Efendimiz merdivene basmak için mübarek ayağını yukarı doğru kaldırırken merdivenin basamağı eğildi. Mübarek ayağı ile hizaya geldi. Resulullah da kayadan olan merdivenin basamağına ayak bastı. ''Ey taş dur'' dedi. O basamak Resulullah'ı alıp yerine yükseltti. Sonra üstündeki basamak eğildi. Resul-i Ekrem'i alıp yükseldi. Böylece her üst basamak eğilip kendilerini semaya erdirdiler. Nitekim yüce cennetlerinde köşk ve saraylarının ve derecelerinin halleri de böyle. O büyük taş da Resulullah'ın ''Ey taş dur'' emirlerine boyun eğerek boşlukta asılı kalmıştı. Sonra Resulullah Aleyhisselatü Vesselam Merdivenlerin başında çıktıktan sonra bir ulu melek gördüm ki o melek iki elini açsa yedi kat yerlerle yedi kat gökler iki eli arasında yok olurdu. Bu melek bana selamet verdi güler yüz gösterdi. Dedi ki ey Allah'ın Resulü ben Adem Aleyhisselam'dan 25 yıl önce yaratıldım. O zamandan beri sizi karşılamak için aşkla daima selatınızla meşgul oldum. Bu mübarek makama ayak basışınızı bekliyordum. Allah'a çok şükür olsun. Bu saadete bu gece erdim. O melekten ayrılınca bir denize vardım. O denizin 200 yıllık yol kalınlığı vardı. O deniz Allah'ın kudretiyle boşlukta duruyordu. Aşağıya hiçbir surette bir damla su damlamıyordu. Dünya denizinde ve karada ne kadar hayvan varsa o denizde de vardı. Çok dalgalı bir denizdi. Derler ki, güneşe bakıldığı zaman görünen titremeler o denizin dalgalanmasındandır. Oradan yel hazinesine eriştim. Orasını allah Teala yeşil zümritten yaratmıştı. Bir rivayete göre de su ile dumandan yaratmış ve adını refi'a koymuştu. Bir rivayeti göre de reki'a derler. Onun hazinedarına İsmail denir. Meleklerin peygamberlerindendir. Ve meleklerin bile yaratıldığı günden beri hasretiyle beklediği Resulullah Aleyhisselatü Vesselam birinci göğe çıkıyordu. Ama ben vaktimizin bu hafta için bu kadar el vermesinden dolayı birinci kat semada kalıyorum. Bir dahaki sohbetimizde ise ona devam etmiş olacağız. Bu hafta Mirac'ı burada bırakacağız. Haftaya Allah nasip ederse Mirac'ın birinci semaya çıkışı anlatmaya devam edeceğiz. Selam olsun Mirac'ı, Mirac yaşayıp hayatında Mirac ile cennete koşanlara selam olsun.